Bu din sadece Bilal gibi Resulullah'ın müezzini olup, Resulullah'ın yanında ezan okuyanların dini değil ki. Ben bir daha nereden Resulullah'ı bulup da e, yanında ezan okuyacağım? Aleyhissalatu vesselam. E şimdi Ebu Cehil Mel'un mezarından kalkacak da, vur bir kırbaç ben de ahat ahat diyeyim de cennete gireyim mi diyeceğiz? Hayır, hayır. Ebu Cehil, veya Übey ibn-i Halef, o melunlar, Bilal'i kırbaçladılar, Bilal, oradan Allah'ı buldu. Şimdi, internet dalgaları, cep telefonu dalgaları, mesaj dalgaları, kırbaç gibi sırtıma vurdukça, hayır hayır, Allah'ın şeriatında olmayan evet demem diyeceğim, o Bilal'in, siz ne kadar vurursanız vurun, Allahu ahed, Allahu ahed deyip, göklere kadar sesini yükselttiği gibi, her internet mesajından sonra Rabbimin razı olmadığı şeye evet demem ben dedikçe Bilalleşeceğim. Din kolay çünkü. Şimdi bir ton dayak mı yiyeceğiz Bilal'in seviyesine çıkmak için? Hayır. Bir ton dalga yiyoruz şimdi. Televizyon frekansından, cep telefonu frekansına kadar o frekanslar Übey ibn-i Halef'in kırbacı gibi sırtımızda ve beynimizde yankılanıyor şimdi. Bu zamanın imtihanı bu şekilde bu şekilde bu imtihanı kazananlar Allahu Teala'nın cennetine girecekler.